Kardeşlerim, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, <gülüyor> rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin el -ul husna en güzel isimleri derslerimize devam ediyoruz. <gülüyor> Kardeşlerim, geçenki dersimizde Allah Azze ve Celle'nin es ismini işlemiştik. Türkçe bazı kaynaklarda ve bazı yerlerde Allah Azze ve Celle'nin Es-Settar olarak isimlendirildiği gelmektedir. Fakat ne Kur'an-ı Kerim'de ne de sünnette Allah Resulü Selam'ın sünnetinde Allah Azze ve Celle'nin Es-Settar diye bir ismi bilinmemektedir. Sünnette varit olan, sünnette gelen, geçen dersimizde de anlattığımız gibi Allah Azze ve Celle'nin Esittir es kelimesidir, ismidir. Yani bu şu demek oluyor ki Allah Azze ve Celle'nin Es-Settar diye bir ismi yoktur kardeşler Her ne kadar Es-Settir, Es-Settar aynı manada da olsa Es-Settir denilir ama Es-Settar ismi Allah Azze ve Celle için kullanılmaz. Neden derseniz çünkü... İsim ve sıfat tevhidindeki kurallardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin isimleri tevkifidir. Yani bu ne demektir? Kur'an ve sünnette ne şekilde gelmiş ise o şekilde isimlendirilir Allah Azze ve Celle. O yüzden Es-Settar olarak gelmemektedir. Allah Azze ve Celle'nin es yani günahları çokça örten, günahları örten, gizleyen ve kulunan tövbelerini Kabul eden, tövbe için imkan veren manasında. O yüzden kardeşlerim eset settar ismi yoktur. Dediğimiz gibi bunun sebebi de ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinde böyle bir isim gelmemiştir. O yüzden es ismini kullanıyoruz. eset settar ismini kullanmıyoruz kardeşler. Geçen hafta bunu söylemeyi unuttuk. Bu hafta da onu telafi etmiş olalım inşallah. Evet bu haftaki Allah Azze ve Celle'nin alacağımız ismi Es-Seyyid. Es-Seyyid. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de Es-Seyyid'dir. Kardeşlerim biliyorsunuz epeydir Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle alakalı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetinde gelen Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Allah Azze ve Celle'nin isimlerini beyan ettiği sünnetinde gelen İsimler bunlar. Bunlar Kur'an'da zikredilmemiştir. Fakat Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sünnetinde bunları zikretmiştir. Ki son derslerimiz hep sünnette gelen Allah Resulü vesselamın sünnetinde gelen isimlerle alakalı. Evet Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de Es-Seyyid ismidir. Kardeşlerim bu isim Allah Resulü vesselamın sünnetinde gelmiş Ebu Davud'un e, rivayetinde Ceyd bir senet ile Abdullah i̇bn Şahir radıyallahu anhü'dan gelen bir rivayet. Diyor ki ben, Beni Amir topluluğu içerisinde Allah Resulü <gülüyor> aleyhissalatu vesselamın yanına gittik, onu ziyaret ettik. Ve dedik ki ente seyyiduna, sen bizim seyyidimizsin dedik. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Es Seyyid Allah tebaraka ve teala. Seyyid olan Allah azze ve celledir. Tebaraka ve teala'dır. Biz dedik ki sen bizim afdaluna fadlen, bizim en üstünümüzsün. Ve azamuna tulen, en uzun boylumuz yani infak olarak en çok infak edenimizsin. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Kul bi Yani bunları söyleyin fakat bazı veya bir sözlerini, bazılarını çünkü diyor şeytan sizi bazı sözlerinizde kendi yoluna sürüklemesin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki şey, şahidimiz nedir kardeşlerim? Allah Resulü aleyhissalatu vesselama es seyyid yani Türkçe efendi manasında fakat tabi bu sadece burayla kısıtlı bir söz değil. Biraz sonra Es-Seyyid Allah yani Seyyid olan Allah Azze ve Celle'dir kelimesinin ne demek olduğunu açıklayacağız. Yine i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayette Allah Azze ve Celle'nin En'am suresi 164. ayet-i kerimesinde قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّنْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki o müşriklere ben Allah'tan başka bir Rabb mi? arayayım ayetiyle alakalı En'am 164. ayet-i kerime e, tefsiriyle manasıyla alakalı i̇bn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki yani ilahen seyiden yani seyit olan ilah manasında ve yine e, i̇bn Abbas radıyallahu anhuma e, Allahu u Samet İhlas suresindeki Allahu samed Samet ayetini açıklarken de yani hakimiyetinde, hükümranlığında ve egemenliğinde tam olmuş Seyit, yani efendi manasına gelmektedir. Şimdi burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselama es seyyid yani sen bizim efendimizsin dediklerinde Allah Resulü selam bu söze itiraz ediyor veya düzeltiyor. Diyor ki es seyyid Allah Seyyid olan Allah'tır diyor. Yani bunun manası nedir? Hakiki manada hüküm, hakimiyet, egemenlik Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah Azze ve Celle her şeyin sahibi ve her şeyin mevlasıdır. Allah Azze ve Celle bütün mahlukat ne kadar yaratmışsa hepsi onun kuludur, kölesidir ve hepsi de Allah azze ve celle'ye muhtaçtırlar. Ve hepsi her işinde Allah'a muhtaçtır. Allah'a karşı bütün ihtiyaçlarında Allah'a karşı fakirdir. Ve <gülüyor> hiçbir kulun, hiçbir mahlukun bir göz açıp açıp kapayıncaya kadar dahi Allah'tan beri değildir kardeşim. Hep Allah'a muhtaçtır. Ve bütün her şey Allah'ın elindedir. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı idare edendir, yönetendir. Veren O'dur, alan O'dur. İnsanları, kişileri yükselten ve alçaltan O'dur. Kimilerini izzetli kılan, kimileri de zelil kılan Allah Azze ve Celle'dir. Öldüren ve diriltendir Allah Azze ve Celle. Emredendir. Ya da yasaklayandır Allah Azze ve Celle. Kimilerin rızkını genişletir, kimilerin rızkını daraltır. El-gabit, el basittir el Allah Azze ve Celle. Kiminin rızkını dar eder, kiminin rızkını da bol eder. Ve Allah Azze ve Celle kimilerine ikram eder, kimilerinde etmez, ikramı geri alır. Allah kimilerine hidayet eder, kimilerine, etmez kimilerini güldürür kimilerini ağlatır Allah Azze ve Celle kimilerini fakir kılar kimilerini zengin emir Allah Azze ve Celle'nin emrettiğidir mülk Allah'ın mülküdür herkes Allah'a kuldur Allah Azze ve Celle bütün bunları içine alan hakimiyetinde egemenliğinde ve hüküm vermede, hükmetmede ve bütün mahlukatı yarattıklarını yönetmede tek olandır. Ve bütün mahlukat bu manada Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmiştir. Allah diyor ya نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا Tasdik etmeseniz de, Hoşunuza da gitmese ne söylerseniz sizi biz yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü bunlar da bütün mahlukatın ve bu saydıklarımızda Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmekten başka hiçbir şansları, hiçbir şeyleri, çıkar yolları yoktur. O yüzden bütün bu manalar sayıldığı zaman Es-Seyyid Allah Azze ve Celle'dir. Asıl efendi olan, hüküm veren, egemenlik ve hakimiyetin elinde tutan yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle seyyittir. Yani bütün bu kainatın var olan her şeyin tasarrufu yönetmesi Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bunun hep seyyitle alakalı kelimeler. Allah Subhanehu ve Teala seyyittir ve bütün itaat ne varsa boyun eğme, hudu yani Allah Azze ve Celle'ye huşu duyma, boyun eğme ve hiçbir ortağı olmaksızın seyyittir Allah Azze ve Celle. Allah azze ve celle seyyittir. Yaratmasında hiçbir ortağı benzeri olmayandır. Allah azze ve celle. Diyor ki dediğimiz gibi biraz önceki En'am suresi 164. ayet-i kerimesinde "Gol agayril lahi abghi rabban ve rabbu kulli şey" O Allah azze ve celle her şeyin Rabbi olduğu halde ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Ey Muhammed! Böyle de o müşriklere. Ve biraz önce dersimizin başında i̇bn Abbas a, radıyallahu anhumanın bu ayetle alakalı yani ilahen seyyiden, seyyid olan ilahtan başka bir Rab mi arayayım? manasını olduğunu söylemiştir. i̇bn Abbas a, radıyallahu anhumanın. İbn-i Cerirettaberi rahimuhullah tefsirinde bu ayetle alakalı yani En'am suresi 164. ayet-i kerimesinde قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ rabban" ve وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ O her şeyin Rabbi olduğu halde Allah'tan başka bir Rabb mi, aray, Rabb mi arayayım? Ayet-i kerimesiyle alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Kul de ey Muhammed şunu söyle o Rablerinden sapıp Allah'tan sapıp o putlara tapanlar var ya onlara de ki ey Muhammed. Ve ne yaptılar? Onlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselama o putlara tapmalarını ve şeytanın adımlarına uymalarını söylediler. Davet ettiler Allah Resulü aleyhissalatu vesselama. De ki, rabben. Yani de ki ben hüküm sahibi, benim hakkımda hüküm veren veya bana hüküm verecek olan Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Ova kulli şey, o sizin efendiniz, o sizi idare eden olduğu halde ben Allah'tan başka Rab mi arayayım? İbn Kethir rahimullah da bu ayetin tefsiri ile alakalı diyor ki: "Kul ya Muhammed liha ulâi Ey Muhammed, Allah'a şirk koşan." Yani hem ibadette hem de tevekkülde Allah'a şirk koşan o müşriklere de ki: "Ağayrallahi abğir rabben." Yani Allah'tan başka Rab mi arayayım? Huve rabbü kulli şey. O beni koruyup gözeten olduğu halde, beni terbiye eden olduğu halde, Allah'tan başka ve bütün işlerimi yöneten olduğu halde. Yani ben sadece ve sadece ona tevekkül ederim. Allah'tan başkasına yönelmem çünkü o her şeyin Rabbi, her şeyin sahibi, her türlü yaratma ve emir Allah Azze ve Böyle olduğu halde ben Allah'tan başka Rabb mi arayayım diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah'tan başka eşler koşanlar, Allah'tan başka Rabler edinenlerin yani bu iddialarının ne kadar da batıl, ne kadar da saçma ve batıl olduğunun en büyük delillerinden bir tanesidir kardeşlerim. Nasıl olur da? O zayıf olan, o yaratılmış olan, belki de senin duana muhtaç olan o kimseye veya o putlara, o taşlara, o ağaçlara siz Allah'ı bırakıp da yalvarıyorsunuz. Onlardan bir şey medet bekliyorsunuz. Allah hepsinin ortak koştuklarından muhakkak ki münezzehtir. Evet, Araf suresinde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi eşrikune مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ <gülüyor> يُخْلَقُونَ Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri mahluk olduğu, yani kendileri yaratmış olduğu halde onlar ne yapıyorlar? Allah'a mı ortak koşuyorlar? وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ Onlar ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine yardım edebilirler ne onlara yardım etme gücüne, ne de kendi nefislerine yardım etme diye bir güçleri yoktur. وَاِنْ hil هِلْئِلَ الْهُدَى la يَتَّبِعُكُمْ Ne yaparlar? Onları doğru yola çağırsanız, size tabi olmazlar, size uymazlar. سَوَاُنْ أَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ samitun. Onları çağırsanız da, sussanız da, konuşmasanız da, sizin için birdir yani hiçbir sonuç alamazsınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O sizin Allah'tan başka taptıklarınız var ya onlar da sizin gibi birer kuldur diyor Allah Azze ve Celle. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Öyleyse ne yapın? Eğer doğru söylüyor iseniz, davanızda doğruysanız ne yapın? <gülüyor> Haydi. Hemen onları çağırın da Size hadi cevap versinler. O duanıza icabet etsinler. Erculun yemşûne biha. Onların yürüyecek ayakları mı var? Emlehum eydun yeptişûne biha. Veya onların tutacak elleri mi var? Emlehum a'yunun yobusirûne biha. Yoksa onların görecek gözleri mi var? Emlehum adanun yesmaûne biha. Onların duyacak kulakları mı var? قُلِدْعُوا شُرَكَا sonra ki كِيدُونِ فَلَا Öyleyse de ki haydi çağırın ortaklarınız. Ne duruyorsunuz? Sonra tuzak kurun. Bana tuzak kurun da sonra bana göz... Hadi göz açtırmayın bakalım ve görelim. اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي Benim dostum, benim velim... Bana Kur'an'ı indiren Allah'tır. O, yetvelâ as-sâlihîn. Allah salih kulları dost edinir. Ve dinen çağırdığınız ondan başkaları. Allah'tan başka taptıklarınız var ya, la yastetî'ûne nasrakum ve lâ enfusahum yansurûn. O Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, ne size yardım etmeye, ne de kendilerine yardım etmeye güç yetiremezler. Ve burada Allah Azze ve Celle o müşriklere apaçık meydan okuyor kardeşlerim. Bütün bunları yaratan olduğu halde, bütün kainatı yöneten olduğu halde, zenginlik veren, fakirlik veren, hidayet veren, saptıran, güldüren, ağlatan, yükselten, alçaltan, rızkı genişleten, rızkı daraltan, yükselten, alçaltan Allah olduğu halde, bütün bunları bilip dururken de gidip onlardan yardım mı bekliyorsunuz? Onlar ne kendilerine yardım eder, ne de size yardım eder. Yok böyle bir şey. Böyle bir güçleri yok. Ve kardeşlerim demek ki e, ve bu ayet ve bunun gibi ayetlerden anlaşılıyor ki kardeşlerim. İnsanlar ne yapıyorlar? Kabirlerden veya başka e, yaşayan kimselerden seyit ediniyorlar, dost ediniyorlar. Yani bu ne demektir? Allah Azze ve Celle'den başka hüküm veren, galip, galip olan, üstün gelen kimsenin ediliyorlar. Ve bununla birlikte o kabirde yatanların veya yaşayan, yaşayanların kendilerine fayda ya da zarar vereceklerine iman ediyorlar. Ve bununla birlikte veya onların kendileri hacetlerini gidereceklerine inanıyorlar. Veya her türlü onunla kendilerinin, ihtiyaçlarını gidereceklerine itikat ediyorlar. Bunlara ne yapıyorlar? İnanıyorlar ve her türlü dualarını da buna göre yapıyorlar. Veya o kabirlere gidip ne yapıyorlar? Kendi üzerlerindeki o zararın defedilmesi için onlara dua ediyorlar. Peki toprak olan veya kendisi bile toprağa, e, duaya muhtaç olan birisi nasıl Allah'a eşit olabilir kardeşlerim? Nasıl her türlü her şeyin Rabbi olan onun da Rabbi olan Allah'tan başkasından o türlü şeyleri talep edebiliyorlar. Halbuki o kabirde yatan kim olursa olsun ne kendi nefsine ne de e, bir başkasına ne yapamaz hiçbir faydası olamaz. Yardıma çağırsanız size yardım edemez. Sıkıntılarınızı arz etseniz sizin sıkıntılarınızı ne yapamaz gideremez. Çünkü seyyid olan ancak ve ancak. Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü göklerin ve yerin anahtarı, mülkü yalnız ve yalnız Allah'ın elindedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Şimdi ilk okuduğumuz hadisi düşündüğümüz zaman, Es-Seyyid e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldikleri zaman ne diyor? En teseyyiduna sen bizim seyyidimizsin, efendimiz." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, 23 senelik peygamberlik boyunca, hayatı boyunca en önemli şeyi daveti neydi? Tevhiddi kardeşlerim. Ve tevhidi koruma adına da birçok işler yaptı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatıyla. Ve tevhidi koruma adına ne yapıyor? Hemen bir şeyi önünü setti çekmek için. En te sen bizim efendimizsin seyyidimiz dediğinde ne diyor Allah Resulü selam? Es seyyid. Allahu Tebaarak ve Teala. Seyyid olan Allah Tebaarak ve Teala'dır. Sonra ne yapıyor? Sizin şeytan sizi kendi yoluna sürüklemesin. Yani oradan sizin akidenizi, tevhidinizi bozacak bir kapı aralayıp da oradan içeri girmesin. Şimdi yine. Ee, bu şeyle alakalı, manayla alakalı. Sünen e, İmam Ahmed bin Hanbel rahimullah müsnedinde ve Sünenin Kübra'da yine cedit bir senetle Nesbinül Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en <gülüyor> ey en hayırlımız, en hayırlımızın oğlu, ey efendimiz efendimizin oğlu dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Ey insanlar, bu sözünüzde kalın. Sakın diyor şeytan size ne yapmasın, ayartmasın. Ben diyor Allah azze ve celle'nin beni indirdiği veya bendeki bana getirdiği makamın üstünde bir makam vermenizi ben istemiyorum." diyor. "Ne yapmayın beni yükseltmeyin. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve onun resulü dedidir. Şimdi kardeşlerim, hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam seydu velide Adem'dir. Adem oğullarının efendisidir hiç şüphesiz. Ve Allah'ın kullarının en üstünüdür. En hayırlısıdır. Muttakilerin imamıdır. Fakat Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu derken İnsanların kendisi hakkında aşırıya gitmelerini engel olmak için bunu söylemiştir. Ve daha böyle kendi mevkinden daha büyük mevkiye çıkarmamalarını istemiştir. Neden? Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buhari'de gelen rivayetle rivayette la <gülüyor> tut, tutruni kema atar, atrat atrat ett Sakın diyor Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı uçurdukları gibi beni de uçurmayın. Yani bu ne demektir? Onu yani değerinden fazla değer verdikleri gibi bana da öyle yapmayın. Fa innama ene Ben Allah'ın kuluyum deyin ki Allah'ın kulu ve resulü Abdullah'ı bu Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'ya ne dediler? O kadar yüksek mevkilere çıkardılar ki İsa Allah'ın oğludur diyecek kadar onun hakkında sevgide ve onu yüceltmede aşırı gittiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da kendi ümmetinin kendisine böyle bu tür şeylerle çok çok yükseklere çıkartılıp Allah korusun kendisi hakkında aşırıya gitmelerinden korkarak Es-Seyyid Allahu tebaraka ve teala seyyt olan Allah tebaraka ve taala sözünü ne yapmıştır? Söylemiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve genel olarak baktığımız zaman dinimiz kişilerin aşırı bir şekilde övülmelerini yasaklamıştır. Buhari ve Müslim'de Ebubekr radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki bir adamı Allah Resulü bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yanında bir adamı övdü diyor. O kadar övdü ki hani diyorlar ya göklere çıkardı. Bunun üzerine Allah Resulü Vesselam dedi ki sana yazıklar olsun. قَطَعْتَ اُنِكَ sahibik. Sen diyor sahibinin arkadaşının boynunu kırdın. Ve Allah Resulü Vesselam bunu çokça tekrar etti. Yine Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Mikrad bin i Esret radıyallahu Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ Birilerini çokça öven birilerini gördüğünüz zaman, فَحْثُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ اَتْتُرَابُ Onun yüzüne ne yapın? Toprak serpin diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Kardeşlerim, övünme, övünme bir yere kadar belki olabilir. Ama her şeyde olduğu gibi bunun aşırıya gitmesi, Aşırı bir şekilde yapılması ne yapılmıştır? Bizim dinimiz tarafından yasaklanılmıştır. Belki övülen kimse, medhedilen övülen kimse o övülmeyi hak etmediği halde ne yapabilir? Hak etmediği bir sevgiye de kendisi maruz kalabilir. Yani birisi sizin yanınızda birisini övdüğü zaman ne yapar? Belki de siz ona ne yapabilirsiniz? Bir hayranlık duyabilirsiniz. Belki de onu hak etmiyor olabilir. Ne kadar Olursa olsun aşırı bir şekilde ne yapılmaz bizim dinimiz kişilerin övülmesini e, yasaklamıştır. İnsan ne kadar yüce olursa olsun makamı ne kadar yüce olursa olsun yücelerin yücesi ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Mesela birini dahi tezkiye ederken onun iyi bir insan olduğunu söylerken Ben Allah'a karşı kimseyi teskiye etmem sözü söylenir kardeşlerim. Bu da dinimizdeki ahlak ve edeplerinden bir tanesidir kişileri övmeden. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam kendisine Övgüyü ve değerinden fazla değer verme yolunu ve tevhidin önünü tıkayacak her türlü şeyi bu şeyiyle, davranışlarıyla, sözleri ve yasaklarıyla ve edahi emirleriyle ne yapmıştır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun önüne e, geçmeye çalışmıştır. es olan anlak Allah Azze ve Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gerektiği gibi kul olan, onu gerektiği gibi öven kullarından eylesin. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl verip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle, bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Evet. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Şedü la ilahe illa ente estagfiruka evet. ve tovbileyk ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil